10. İkinci cilt, yirmi dokuzuncu mektup. Bu mektup, faziletli şeyh Abdülhak-ı Dehlevi'ye, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmıştır. Bu dünyada en kıymetli sermayenin, üzüntü ve sıkıntı olduğu ve en tatlı nimetin, dert ve elem olduğu bildirilmektedir. Allahü teâlâya hamdolsun onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Kıymetli efendim, sıkıntıların gelmeleri, görünüşte çok acı ise de, bunların nimet oldukları umulur. Bu dünyanın en kıymetli sermayesi, üzüntüler ve sıkıntılardır. Bu dünya sofrasının en tatlı yemeği, dert ve musibetlerdir. Bu tatlı nimetleri, Acı ilaçlarla kaplamışlar. Bununla imtihan yolunu açık tutmuşlardır. Saadetli, akıllı olanlar, bunların içine yerleştirilmiş olan tatlıları görür. Üzerindeki acı örtüleri de tatlı gibi çiğnerler. Acılardan tat alırlar. Nasıl tatlı olmasın ki, sevgiliden gelen her şey tatlı olur. Hasta olanlar, onun tadını duyamaz. Kalbin hasta olması, ondan başkasına gönül vermesidir. Saadet sahipleri, sevgiliden gelen sıkıntılardan o kadar tat alırlar ki, iyiliklerinde o tadı duyamazlar. Her ikisi de sevgiliden geldiği halde, sıkıntılardan sevenin nefsi pay almaz. İyiliklerini ise, nefs de istemektedir. Nimete kavuşanlara, afiyet olsun. Ya Rabbi, bizi, Sıkıntıların sevaplarından mahrum eyleme. Bunlardan sonra bizi fitnelere düşürme. İslam'ın zayıf olduğu bu günlerde sizin kıymetli varlığınız Müslümanlar için büyük bir nimettir. Allahü Teala selamet versin ve uzun ömürler ihsan eylesin. Vesselam. Ne bahtiyar o kişi kim okuduğu Kur'an ola Ezan ikamet duyunca, gönlü dolu iman ola.